İdina Muhammed'in ve alâ ağabeyi ve sahbiliği Mehmet Sebi'ye atıldı. İfsan-i Silahiyemizdi. Şiyah. Merhaba. başlamış olan Röntgen Aile Eğitim programımız bugün ...on dörtte tamam oluyor. Efendim... ...tabii cuma günü... ...çalışma günü olduğundan... ...arkadaşlar bugün çoğu... ...akşam vakti diye... ...genebiliriz. Yani. Cuma... E, e, ...çalışma yapılma... ...o karşımda e, geçmedi. Cumartesi... ...tabii gün yaşadık. Bugün de... ...efendim... E, veda ve durumundayız. Bu gibi aile eğitim toplantılarımız bu devlete aydalı ve sevimli oluyor. Önemli devamı temenni ediyoruz. Fakat herhalde 3 gün az geliyor. Bir tarzine denk getirip çocukların okullarının olmadığı, işçilerin de efendim, e, işe gitmek özelliklerinin olmadığı, bir takım zamanları önceden tespit edelim. O zamanlara bu şeyleri denk getirirsek inşallah daha, daha güzel, e, daha uzun olur ve daha değişiklik olabilecek diye düşünüyorum. Bir topla Lazım. Bu arada, e, e, e, toplumunuzun kardeşlerinizin arasındaki fikir birliği ve hareket birliği sağlanabilir. E, İdarecinin yaptığı güzel çalışmalar ve teklifler tarafından da övgü alabilir. Eksik olanlar, eksikleri tamamlarlar, tecrübeli olanlar tecrübeleri öneri arkadaşlara aktarırlar. Bu bakımda bu gibi buluşmaların belirli zaman aralıklarıyla muhtazama yapılması bir mecburiyettir. Çalışmalarımızın verimli olması bakımından şarttır. Verimli olması için bunların yapılması gerekmektedir. Bu zamanların dışında Almanya için, Orta için bir kuşlar çizen birimiz vardır. Ürtübantlar e, ve istişareler, görevler belirlenmiştir. Bu görevlere göre, buradaki zamanlarda, bu toplasılarda gelmediği zamanlarda, çalışmalık devam etmek lazım. Ee, topukluk yapılmaması lazım. Her bölge Almanya bölgelere ayırmıştır. Ayrıca Almanya dışındaki e, kardeşlerimiz vardır. Her bölge, kendi bölgesiyle ilgili daha önceden alınmış kararları bu toplantılarda ne kadar uyguladıklarını anlatmalıdır. Üsteden yapamadılar şunları şunları yaptık, şu kadar ne yapabildik denildi. Değerli çalışmaların ne kadar yapıldığı için ya. eğer çalışmayan örgü teşkilatları varsa neden çalışmaları araştırmalı bulunmalı ve onların çalışır hali gelmesi sağlanmalıdır. Sıkıntı efendim sorun olan yerlerde sorunlar çözülmeye çalışılmaktır. Bunlar e, önemli şeyler. Bizim kardeşlerimizin seviyesi yüksektir, tahsilci insanlardır, gelişmiş bir toplum durumundayız, topluluk durumundayız. Teşkilatların ne kadar önemli içtirmani adetler olsunlar, kardeşlerimiz müdriktirler. Bir büyük fabrika kadar, bir büyük iş makinesi kadar teşkilatlar fayda sağlarlar verimler, verimlerin katlanmasını sağlamaları, teşkilatsız çalışan insanlar alacakları verimlerin kat kat fazlasını almaları teşkilatlar saygıdır bir ürkün olmaktadır. O bakımdan teşkilatı kurmamız lazım. E, Türkiye'deki bizim derneklerimizle ilgili kardeşimiz Mehmet Emin aramızda da mesela. Arkelefi verimlerimiz, efendim. efendim bu kişi ve biz de bu sekiz adamların çok büyük oyuklara düşmüyorum. Aşağı yukarı vakıflarımızın derneklerimizin kadın aile derneklerimizin mesai e, şey, çevre herhangi kültür eğitim derneklerimizin yürüyüşleri, küveleri toplandığı zaman bizlerce etmektedir. Bunların kübirli çalışması, verimli çalışması, Allah'ın kararı da bölgelerinde uygulaması çok büyük sonuçlar, kaygılar getirilmektedir. Aynı şeyin burada da yapılması lazım. Onun için her bölgedeki kardeşlerimizin kardeşlerimizin çok olduğu, ahire kardeşlerimizin, ifadelerin çok olduğu efendim, yerlerde teşkilat kurma çalışması dernek kurma çalışması ve dernekleri resmi yasal hale getirilmesi lazım yasal hale getirilmiş derneklerin de sonra aralarında birleşerek federasyon teşkil etmesini istiyoruz bu bakımdan efendim, dernek kuruluşları tamamlamamış şehirler kasabalar bölgeler ...dernek çalışmalarını bir an evvel ve etraflarındaki kardeşlerini teslim ederek üye yapma, üye sayısı artırma öğretmesine bir bir çalıştırdıklar. Bir bir kardeşlerimi bulup teslim ediyoruz. Üye haline, aktif hale, çalışır hale, irtilatlı hale bitirmesini sağlatmadan bu çok önemli. Haftanın belli günlerinde uygun günlerinde mutlaka, tatlı ve sevimli, dini ve terbiyeli yani eğitim amaçlı ve dini amaçlı toplantılar, yitim toplantıları, sohbet toplantıları hatta bazı konularda, ilginç konularda konferanslar, tertipleri, çalışma canlandığı göstermeleri lazım. Uygun kimseleri çağırmaları lazım, İtibarlı ünlü kimseleri çağırmaları lazım. Onların bazı sorumluları, yakalarını sağlamaları lazım. Ama her şey de önce bu zaman mekan, yani çalışmaların yapılacağı mekanların bulunması gerekiyor. Onlardan da bu kardeşlerimiz şirin bir mekan sağlamışlardır. Küçüktür ama inşallah büyüyecek, gittir, görürüz. Müyükteki kardeşlerimizin bir destekliği var. Efendim, iki daimi birleştirilmiş bir yeri var. Bunu daha şey yapmaz ümit edebiliriz. Şey muhteşem yerlerdir. Bir kere toplumların dini çalışmalarının, fikirlerin, kaçma harekamların, her <gülüyor> şeyin onda zaman yapıldığı yerlerde oluyoruz kardeşim. İngiltere'deki kardeşlerimiz yer olmadığı için, kendine bu yerleri olmadığı için. Para verip kiralık daire tutmuşlar. İki katlı bir bahçeleri tutmuşlar. Çok temiz bir ev. Çok şirin. İmrenilecek yani, e, güzel bir ev O evin sonucunda şimdi e, üç dönüm arazi içinde 3 katlı çok güzel bir mekana yapılan çalışmaların sonunda temin ettiklerini telefonla bildirdiler. İnşallah e, kesin sonuçları ve yakında alırlar, bir kürüz çıkmadan iş olursa İngiltere birinciliği kazanmış olacak. Çünkü e, bir okul satın alırlar. Satın alırlar, bir eski okuldur. Orada daha yoğun çalışmalar yapılabilecek. Ama bu çalışmaları yapan kardeşlerimiz şeylerdir. Türkiye'den oraya doktora yapmak üzere gitmiş olan ihvanlık tecrübesine sahip kardeşlerimizdir. Buradaki çalışmalarını da canlandıran e, kardeşlerimiz öyle oluyor. Yani ikmanlık tüylülüsü yüksek olduğu zaman kardeşlerimiz güzel çalışmalar yapıyorlar ve sonuç e, olumlu oluyor, gelişme büyük oluyor. O bakımda <gülüyor> bir yeri olmayan, mekanı olmayan, toplantı mahalle olmayan yerlerin böyle bir mahal edinmeleri düşünebilir. Bu parçalardaki kardeşlerimiz bir ticaret hane açtılar. Onun yanında bir Böyle e, içtimai dini çalışmaya ayırdılar. Aynı kapıdan girilebiliyor. Çok müsait, çok rahat. Efendim yani hareket edemek istedim. Mesela. Onu Onda bir gelişme olarak görüyoruz bu parçalardaki için. Fakat e, 1911'den bu evet, evet. çalışmalarımız henüz, henüz Almanya'da bir umumi merkezimizin evet, alınmasını sağlayacak soruca ulaşmadı. Şu anda yaptığımız çalışmalar birkaç yerde duraklanmış oluyor. Lübü saatinde 3 dönüm kadar bir alanda içinde 2500 metrekare arttı inşaat alanlarının olduğunu size 3 dönümeye taşıyorlar var bir yer içinde 4 katlı birer evler 400 metrekare kadar kapalı alan 2 katlı bir kısma bir yer üzerinde konuşma yapılıyor henüz sonuçlanmış değil o olabiliyse 300-400 gün fütüzen bir mekandır bir merkez olabilir orası. Şöyle bizim bir Frankfurt ile Köln arasında Frankfurt'a yakın c aşağısında açısından evet. Ziegen. Ziegen. Ziegenin arasında Ziegenin arasında bir kasaba bulduğumuz bir yer var onunla da ya olacak ya olmayacak diye bir konuşma yapmanız gerekiyor en son nokta. Yani 900 bin veya 100 milyonu bir şey verilebilirse ya, çok mutlu da 3 katlı bir bina biri yapılmış. Muhteşem. Ee, toplam alanı 270 metrekare kola bir e, bina her şeyiyle yeni. Efendim, ayrıca 500 30 veya 25 yukarı metrekare iki katlı bir sağlam hangar ikinci katına sonlarca ot yapabilebilir. Yani bayanlısı bir minin mutlaka bir hangar torun köşesinde bir bezdaha yani hayvan kesim için müsait terlemesi bayağı bir alan ve bir oda mutfak e, yurttası ile beraber bir mekan. Ayrıca çeşitli bir iş makinelerini kalması için kapalı alaklar. Çeşitli aletler olması için ufak bir şeyle 83 bölüm ülkeye arazisi. Ayrıca kiralanmış araziler. Bir büyük yer var. Burası bizim için Almanya çapında, Avrupa çapında Efendim, hizmet göre tam merdiği gibi yapılıyor. Almanya'nın her yerine eşit burası da. Güzel bir merkezi yer alıyor. Burayı alabilirsek, yani burası olabilirsek, e, iç ve dış ticaret için, <gülüyor> <gülüyor> içtivai ve dini ve tasaropi çalışmalarımız için orası kullanılacağı bir merkez olabilir. Orayı bugün geçerken de gösterebiliriz. <gülüyor> güzel bir şeyler bize, kardeşlerimize, bir pazarda. ...bolumsuz tesir eder diye gösterilmeyebilir şimdilik. Hani adam bundan çok hevesiz bilen geliyorsa inat eder bilen diye. Efendim, ama böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Böyle bir yerin Hollanda'da alınması düşünülebilir. Almanya'nın sınırında. Veya şu ana kadar bulunmayan bir başka yerde bir çalışma yapılarak böyle bölgesi çok alınabildiği için oraya öne alınabilir. Bir e, yer alınabilir. Böyle bir yer alınması tavsiye ederse bizim çalışmalarımız büyüyecektir. Çünkü benim şahsen çalışma niyetim Avrupa'ya ağırlık vermek. Çünkü e, Türkiye'deki çalışma şartları şu sırada biraz olumsuz. O, o olumsuzluğu bu tarafta olumlu çalışmalar yaparak değerlendirmek mümkün olur diye düşünüyorum. Onun için <gülüyor> buraya ağırlık vermek istiyorum. Buraya ağırlık verdiğimiz takdirde Almanya'nın gelişmiş imkanları, ulaşım, iletişim, herhalde ve e, alem cihaz, edevat kapımında üstünlüklerden vurgumuz, cümlemiz, camiamız faydalanabilir, güzel çalışmalar yapabiliriz. Buna bir ağırlık verirse. Tabi bu e, kadar büyük paraları mesela 900 bin mark, 1 milyon mark, 1 milyon 100 bin mark gibi şeyler, tablolar çıkabiliyor bir belli yerlere tabibi olduğumuzda Bu kadar büyük parayı toptan alamıyoruz. Yani geçmiş olduğu için şu anda yapamıyoruz. Ama e, bazı işçi kardeşlerimiz diyorlar ki biz işçilik anılarımızdan boylanarak borçlanıp Böyle bir yerlerin alınmasını başlatabiliriz. Yani e, o zaman banka onlara yardım veriyor. 10 yılda, 15 yılda, 20, küsür yılda, 30, küsür yılda ödeyecek şekilde e, para alıyor bankadan. Büyük alınabiliyor. Büyük alındıktan sonra iş ayrı takside düşüyor. Borçun büyüklüğüne göre ayda 4000 bin marka. 8.900 marka kadar aylık taksitler, bazı çok olabiliyor. Bunlar da böyle büyük bir bütçe sahip olmak mümkün. Sahip olan büyük bütçelerinde, mesela eğer 800 binlik yeri alabiliyorsanız, o 500 küsür metrekarelik hangarı, hem dini amaçlı, hem ticari amaçlı, hem de evren. Başka amaçlara uygun olarak bölümlerin kullanması mümkün çünkü 500 küsur metrekare bayağı büyük bir alandır. Şuranın aşağı herhalde, efendim, üç müslü, dört müslü filan mi? Evet. evet, evet, dört müslü böyle Kocaman bir mekan, iki çikayetini görmedik, otların robo yeri görebiliyoruz. Peki orası ot yerine olarak Avan. E, Frankfurt'ta 50-60 kilometre zahmet ediyorum. Frankfurt'ta. Frankfurt'ta 112 kilometre. Köyüne 70. Köyüne de ayaklı. Köyüne Efendim, çok büyük bir mesafet değildir. kilometre. Ayrıca Toplense biraz daha yakın oluyor. Efendim. Demin söylediğim Zidon'a e çok yakın oluyor. Otobana yakın oluyor. Mesela orası, şimdi gördüğünüz, görürseniz buradan, biraz daha sonra yanından geçip görmemiz mümkün. 80 küsür dönüm yer. Dediğim binalar var. içinden bir dere geçiyor. Yazın abartülük resimler ve yakındaki bir dağdan çıktığı için herkese var. Hatta içilebilir evzafta. Yani herhangi bir şekilde kirlenmesi olmayan bir dere geçiyor. Derenin eni çift, işilik bir paryola gibi. Yani böyle bir dere akıyor. E, arazinin içinde kendisinin ağaçlık koruluğu var. Koruluğunun içinde bir orman ev vardır. Halkalarda yapılmış. Bunun üçte bir kadar bir alan kaplayan bir orman evi var. Sağlak, yeni yapılmış, eski haram değil. Üç tane balık biyoleti var. İkisi küçük, birisi ikisinin büyüklüğü kadar. Büyük biyolet bundan büyüklükten geliyor, şu bulunduğumuz mekandan. Ötekiler de uzak iki tane küçük biyolet var. Burada balık var. İçinde efendim 260 tane giyiyi var, ceylanı var. Onlarla beraber bulunuyor. ...harman makineleri, ot biçme bitme makineleri ve diğer çiftlik aletleri yeni. Çok e, iyi muhafaza edilmiş durumda. Ara malında ömrünüyor, bunlar yeni planlıyor. Mesela bunu 3-5 yukarı karnaş yapıp alabilirsen... ...o zaman Almanya çapında bir merkez burası olabilir. Yani günlük dişler için değil de... Hayır, evet, Avrupa çapında. Evet, evet. İyi bir şey yapmış oluruz. Bunu arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz şey olarak bize sağlayabilirlerse, ilk alımını borç üzerinde verip sağlayabilirlerse, taksitlerini çok rahat ödeyebiliriz diyebiliriz. Böylece bir mekan sıkıntısı kalmamış olacak. Mekan da şeyi bitirecek. Şişler, dağınık halde bulunan ihvanımızın toplanmasını sağlayacak. Mesela, burada bir, birkaç ayda bulunuyoruz. Birkaç ay bulunmadan dolayı bir bizi gidip de ilgimizi kuramamış olduğumuz kardeşlerimiz gidiyorlar. Buraya da bazı kardeşlerimiz geldiler. İlk defa mesela gördüğünüz kardeşlerimiz oldu. Efendim gidelim sabit adresi ilan ettiğimiz zaman radyolarımızda derdilerimizden e, Almanya'daki on binlerce <gülüyor> yani yüz binlerce olan o büyük bir kısmını tekrar tanımak imkanını ve tekrar tekrar toplamak imkanını bulacağımız için çok büyük bir şey geliştiriyor. Yani atılalım. Böylece de hem daha baskısız bir idare aldığında daha güzel İslami çalışmalar yapacağız. İslam için, dünya çarpında daha güzel çalışmalar yapacağız. Hem de Türkiye'ye daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Türkiye içinde bir ayrı özge grup olarak, zümre olarak eğer biz çağdaşlığı daha iyi uygularsak, çağdaşlığı daha iyi yapılarsak, yani bilgisayar kullanmak, en son imkanları, cihazları, alevi edebatı kullanmak gibi Efendim, bir de altyapı kuvvetli olan bir çalışmanın güzel sağladığı faydaları kullanmak gibi bir şey yaparsak Türkiye içindeki en kuvvetli zümre olma şeyimizi yükseltmiş Yani aslında en etkili zümreyiz elhamdülillah. İnşallah bu ileriye dönük olarak Artık ara kapatılmış Aha. olarak, ara açılmış oldu yani ileri gitmiş olur diye düşünüyorum. Onun için Almanya'ya öneriyorum. veriyorum. Türkiye'ye dönmemekten kaynaklara, asretlik duygularını, yani kendim içinde bastırıyorum. Kardeşlerimin de şey olduğunu biliyorum. Önledim, yani, bir tek o böyle olduğunu biliyorum, özlediğini biliyorum. Fakat Buradaki bu çalışmaların edicelendirmek gerektiğine karartındayız. Bir fotoğrafı bağladığımız zaman zaman alınca girip suretiyle süresiyle işler yürüyebilir. Ama bunu bir konuca bağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah bir şeyde bir dahaki sefer farz edelim ki eğer geyi geyik çifti alabilirsek, bir dahaki sefer toplantımızı geyik çiftinde yapmamız mümkün. Çünkü o 500 metrekarelik hangarı Öyle, paravanlarla böyle paravanlarla bölecek bile buraya gelen ailelerin iki misafir şeyi orada misafir edebiliriz. Ayrıca mesela karavanlar koyabiliriz. İkili anlayabilir <gülüyor> deniliyor. Paravanlarla vesaireyle hava güzel olduğu terkinde çadırda bir kısım şey yaparak bile. böyle sevimli, tabiatla bakmıyor. <gülüyor> Aaaa! sevimli, mahkumiyetli evet bazı toplantılar yaparız, o mahkumiyet eğitim olur herkesin konulundan sebep olabilir o bakımdan e, böyle bir şeyin takutunu temenni ediyorum yani bölgesel dernekler kurulsun bunlardan ilerledi bir federatör meydana getireceğim bölgesel derneklerin birer evvel kurulmasını temenni ediyorum bazı yerlerde Hazırlıklar yapılmış, <gülüyor> rancatlar belirilmiş. Bunların koparlandırılması lazım. Konvertelerin geciktirilmesi lazım. Bunlardan önümüzdeki sene içinde inşallah bir federasyon çıkartalım. Yani derneklerin şu altı. Kaç derneklerden bir federasyon oluyorsa onu inceleyelim. Derneklerden bir federasyon çıkartmayı düşünüyorum. Burada vakum kurulması zormuş. Fakat vakum kurulttuğu zaman sağlanacak var fazlaymış. Onun için federasyonu kurduktan sonra bir vakıf kurmaya geçebilir diye düşünüyorum. Yani şu anda vakıf şimdi çok şeyler isteyebilirler. Belki onu sağlayamayız ama federasyon, dernekler ilerisi federasyon, federasyon ilerisi vakıf kurmak şekilde, de daha güzel çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Dernekler böyle bir şey olabilir. Kardeşlerim, bu ülkelerde, arkadaşlar derneği toparlayıp dernek kurarlarsa resmi yerlere müracaat ettikleri zaman şahıslara verilmeyen bir takım yani mekanlar dernetlere verilebiliyor. Şahıslara verilmeyen bir takım vali yardımlar dernetlere yapılabiliyor. Onun için bunlara da sağlamaya lazım. Erkeklerin çalışmaları bir kadar, bir kadar bir kadın derneklerinin çalışmaları da biz Türkiye'de önemli. verdik. Kadınların efendim İslami çalışmalara katılmaları, İslami çalışmaları büyük ölçüde geliştirdiklerine her orda zaman çalışmalarını kurtuladık bu fikirlerimizi. Onun için bizim rümdelerimiz Kadın Aile Dergimiz var. Hanımların Kadın Aile Dergisi'nin sahip çıkmalarını, okumalarını, okutmalarını, yazmalarını desteklemeliyiz. Hatırla diyorum burada. Evler Ayrıca kadın derneğimizi kurduk. İlk yeriki kadın derneğimizin sayısı erkekleri geçtiğinden yüzden fazla kadın derneğimiz var. Kadın aile çocuk çocuk derneği ve kadınlar kardeşimizin söylediği gibi daha çok daha daha çok Zamanların daha çok olduğu için olabilir. Hani beyler sabahla akşam bir işte mesai bağlı olarak şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Ama hanımlar mesai ile bağlı olduğu değil de çocuklar bu sıcakta kalıp gidip on çalışmayı yapabilirler. Onun için kadınlar benim daha başladığımız bir duyuyorum. Ben de onlara bir şey söyleyebilirsin. Ne diyorsun hanımlar? Ay biz bu da yapabildiklerimiz. Dermekçilerin oluşması lazım tanımlarımızın çocuklarımızın. Gençlerimiz de dernekçilerin oluşturursan dernekçilikten yetişmiş olan kimseler hayatta daha başarılı oluyorlar. Mesela geçtiğimiz sene buraya getirdik. Geçtiğimiz aylarda bu sene de geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Torlak kardeşimizi getirdik. Avustralya'da çalışan kardeşimizi. Mehmet Ali Torlak Sevildi burada. Hatta ben birçok yerden bir şey yapıyorum. Mehmet Ali Torlak gelse, Mehmet Ali Torlak gibi bir hoca gelse diye onun ismini şey yapıyorlar. Şimdi Mehmet Ali bu, sevildiği nereden geliyor? Onu size anlatayım. Mehmet Ali Torlak ilahiyat fakültesinde öğrenciyken öğrenci cemiyetinde, derneğinde Şimdi bu.